Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında. Bugün konuğumuz Murat Anmungan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Bu Murat Anmungan'la ikinci programımız. Ee, ben şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Kendisi çok kibar, düzeltmedi beni ama arada biz konuştuk. Ben e, geyikler ve lanetler diyerek yani büyük bir lanet <gülüyor> yapmış oldum. Çok özür diliyorum hem sizden hem dinleyicilerimizden. Geyikler, lanetler yani o tevriyeyi... Kusura bakmayın gerçekten. Şimdi biraz arada işte bu sizin eserlerinizin hem bir haz vermesi ama aynı zamanda öğretici olması <gülüyor> meselesini geçen programda biraz konuşmuştuk. Biraz buradan ilerleyelim mi bu programda ya. da? Ya şimdi şöyle bir şey var tabii okuma yazma oranının çok düşük olduğu zamanlar, bilgilenme kaynaklarının çok sınırlı olduğu zamanlar okur da eğitimciler de yazardan adeta bir eğitimci gibi hmm. e, ders vermesini bilgi vermesini beklemişler belki dönemin gereği biraz buydu hmm. e, tanımlanmamış bir sahaydı alandı bu e, bir de tabi o dönem başta Ahmet Mithat Efendi olmak üzere e, okur bunu alıştıran hmm. bir anlamda da faideli dediğimiz hmm. bir iş yapmışlardı e, öğretme ve öğrenme derken aslında günümüzde özellikle geçen yıllar içerisinde insanların artık edebiyattan bu anlamda kuru bilgi öğrencilerinin bir imkanı yok. Hı hı. Bu ancak metnin gereği ölçüsünde kullanılan bir kaynaktır. Derin hı hı. ki polise bir şey yazıyorsanız, zamanı yazıyorsanız hı hı. okurun bilemeyeceği çeşitli zehirler, silahlar konusunda o bilgiyi hı hı. şekere bulayarak edebiyata hı hı. bulayarak tatlı tatlı koyarsınız hı hı. içine. Ama işte işte Ahmet İtad Efendi zamanındaki gibi dünya hakkında, şu hakkında, hmm. bu hakkında bilgileri koyamazsınız. Dönem çok değişti. Eskiden deyim ki Balzak döneminde Eyfel Kulesi'ni hiç görmemiş insanlara Balzac uzun uzun Eyfel Kulesi'ni anlatmak durumundadır. Evet. Şimdi en küçük kart postalından en yaygın filmine varana kadar iyi kötü herkesin bir Eyfel Kulesi bilgisi vardır. Bu anlamda bilgi değil, öğrenme değil ama hayata... İnsan, insan ruhuna, ilişkilere ait e, öğrenebileceği şeyler vardır. Edebiyat zaten biraz on, o bilginin, hayat evet. bilgisinin iç bilginin e, sahasına girer. E, ve bu metnin ister, isterleri doğrultusunda gelişen bir şeydir. Dur biraz da size hayat hakkında şunu öğreteyim. E, bu özellikle günümüzde bu kişisel gelişim kitaplarının... E, Gene günün moda değiştiği tavan yapması üzerine yazarlarda bu tür bir zorlama şeylerde görüyoruz. Burada asıl sorun, hani kitap niye okunur? Kitaba niye başvurulur da gözden kaçırılan bir şey var haz, zevk alma. Dünyanın en zevkli şeylerinden biridir kitap okumak. Evet. Yani hayal gücüyle, imgelemizle, zihnimizle, zihnimizin kimsenin müdahale edemeyeceği, beynimizin içindeki, kafa tasımızdaki zihnimizin Uçsuz bucaksız bir sahada kendi, kendi oyunlarını oynamasıdır. E, dilin, dilin kuvvetinin, e, dille yapabileceğimiz şeyin... Çünkü tabiatta e, dilin verildiği, dilin bulunduğu tek canlı. Dille oynayan tek canlıyız. E, şarkı söylemekten konuşmaya, e, kitap yazmaya, yazının bulunuşuyla beraber... Kendimizi bulmaya açılmış çok büyük bir evrimsel gelişimin günümüz edebiyatı dediğimiz yerine kadar ki bütün aşamalarından geçmiş insan zihni bir mirasın üstünde oturuyor. Dil mirasının üstünde oturuyor. O dille neler yapılabileceğini, neler kurulabileceğini görüyor ve asıl öğretilmesi gereken şey bu hazzı keşfettirmek okura. Evet. Çocukluktan başlayarak. Ee, tabii bizim kültürel, sosyolojik anlamda kültürel geçmişimizde haz hep yasak ve bastırılması gereken bir şey olarak düşünüldüğü için evet. haz sözcüğü yani dini nedenlerle, muhafazakarlıkla, daha geleneksel yapıyla, e, hazın her an günaha ve suça açık bir e, kapısı olabileceği kaygısıyla haz sözcüğü neredeyse e, bir tür yasak sözcük olmuş. Evet. Ben özellikle çeşitli söylemişlerimde altını çizmeye çalışıyorum. Ya bu çok zevkli bir şey. Zevkten evet. ve hazdan korkmayacaksın. Evet. Ee, buna tabii daha sonra da özellikle bizim edebiyat tarihimiz ve kendi toplumsal gelişimimiz açısından bakacak olursanız bir dönem gelmiş. Ee, diyelim ki e, sosyalist düşüncenin daha hakim olduğu edebiyattan da sosyalist beklentilerin yükseldiği dönemde gene has adeta bu sefer e, dinsel ve muhafazakar kesiminkine benzer bir şekilde e, ille... Sınıf gerçeği hakkında gelecek tasavvuru, devrim hakkında bilgi ver, o konuda gaza getir okurunu evet, falan özellikle. dönemi başlamış. Edebiyatla, metinle kurulan saf ilişki çeşitli gölgeli dönemlerden geçmiş. Evet, evet. Oysa sanıyorum şimdi artık daha sakin hı hı. edebiyata ve kitaba hı hı. daha sahici, daha hakiki ilişki. ...kurabilecek bir yere geldiğimize... ...inanmak istiyorum evet, diyeyim en azından. Evet, evet. E, şimdi biraz... E, ...siz de ilk programda bahsetmiştiniz... ...bu içgörü yani Hı -hı. edebiyatçı... ...bir görme biçimi sunar. Hı -hı. E, bu önemli bir, bir de bu... ...haz ve öğrenme konusunda sizin metinlerinizde... E, ...bu bence... hani ...bütün büyük yazarlarda... E, ...bunu görüyoruz. E, kendine dair de bir şey öğrenmek. Yani Hı -hı. okurun daha önce kendisi... hakkında... Hı -hı. ...bilmediği ya da fark etmediği... ...bir şey öğrenmesi... ...yani o iç görünün okura da geçmesi... Yani ...ben mesela benim kuşamda ...sizin yani eserlerinizden... E, ...ne bileyim dizelerinizden... ...bilmeyen neredeyse yoktur... ...diyeyim ben... ...ve bu çok şeyle de ilgili bir şey gibi geliyor bana... ...çünkü ben kendimle de ilgili bir şey görüyorum orada... ...evet bu benim bir okuma tecrübem... ...ama bir şey öğreniyorum... ...insan olmakla ilgili bir şey öğreniyorum... ...kendi olmakla ilgili bir şey öğreniyorum... Bu edebiyatın doğası evet. yani benim eserlerimde sözünüzü ettiğimiz, sözünü ettiğiniz sözünü ettiriz kuvvette varsa bu beni onurlandırır, keyiflendirir. Ama edebiyattan da güçlü edebiyattan anladığımız şey zaten bu keşfin ee, gelişmenin yani e, Belki biraz dinsel e, Bir kavram Kullanacağım ama Ruhun tekamülü için şart Hepimiz evet. e, hamdan pişmişe doğru Yolculuk Hı -hı. ediyoruz Hı -hı. Ee, Görüşlerimiz ne olursa olsun Varoluşumuzla evet. ilgili e, Daha Daha iyi Daha berrak Daha ince ...daha olgun, hep daha Hı -hı. daha... ...yani hayat dediğimiz şeyde o dahaya doğru gidiyoruz. Edebiyat da bunun yardımcı... ...önemli yardımcı ayaklarından evet. biri. Hı -hı. Yani... ...seni kendinle karşılaştırıyor... Evet. ...yüzleştiriyor... Hı -hı. E, ...küçük oyunların konusunda... ...seni uyarıyor... Evet. E, ...yazarken de... E, ...sadece bulduğun teknikle... E, ...ya da... ...yarattığın bir eserin sarhoşluğuna yetinmiyorsun. Kendin hakkında da bir şey öğreniyorsun. Hmm. insanlar hmm. hakkında da bir şey öğreniyorsun. Aslında yani profesyonel yazarlık... ...bir süre sonra şöyle bir deformasyona da yol açıyor. Hmm. Kendi pratiğimden gelen bir itiraf biçimde söyleyebilirim. Bir tür mesleki deformasyonu. Yani artık her şey senin için bir yazı nesnesi olmaya başlıyor. Etrafa öyle hmm. bakıyorsun, dümdüz bakmıyorsun... Hmm. Ee, ...ne kadar düz... Sıra, ...sıradan efendime söyleyeyim... ...öylesine bakıyormuş gibi... ...yaparsan yap... Hı hı. ...beynin onu bir sayfa üzerinde... ...ne hale gelebileceğinin... ...kurgusuyla işlemeye başlıyor... ...bunu iyi biçimde yönetirsen... Hı hı. E, ...eserlerin güç kazanıyor... E, ...kendi çalışma yöntemimle ilgili... E, hı hı. ...bir şey söyleyeyim... Hani ...sadece türler arasında çalışmak... E, yetinmiyorum... ...aynı anda mesela... ...birkaç şey çalışıyorum... ...birkaç şey hmm. yazıyorum... ...hep şu benzetmeyi yapıyorum... ...kendimle ilgili... ...ben aktif biriyim... ...hiç boş zamanlı fikri yoktu... ...duvara bakmak diye bir şey yoktur bende... ...evde hiçbir şey yapmasam toz alırım... ...yani dümdüz oturup bir koltukta oturup... ...duvara bakamam... Ee, bu tabii beni şeye açık, reseptörlerim çok açık, dünyaya açık, öğrenmeye açık, ee, hep bir alışveriş halindeyim Hı -hı. hayatla. Ee, bu kadar çok şey yap, yapıyorsun, yazıyorsun derken aslında e, şu da var, zamanı tutumlu kullanma, kendine alan açma diye tanımladığım bir e, hayatı yönetme biçimim var. Aynı anda hareket etmekte olan trenlerdeyim. Hı -hı. Ama o trenlerin vagonları arasında diyelim ki gezinirken e, romansa diyelim elimdeki tıkandım Hı. gitmiyor. Hı. E, dur bakalım o zaman kenara çekip oturayım nasılsa bir şey gelir sonra devam ederim yapmıyorum. Hemen komşu raydaki diğer trene geçiyorum. Hı -hı. O trendeki başka bir meseleyi, çünkü o ara kafanın arka planda ona ait bir şey de birikmiş, işlemiş oluyor. Oraya geçiyorum. Orada sıkıştığım zaman makas değiştiriyorum, başkasına geçiyorum. Ve onlar havuzlarda yavaş Hı -hı. yavaş birikiyorlar. Ama bir kitap, diyelim ki öykü ya da roman, e, tünelin ucunu göster gözüküyorsa o zaman asla başka ikinci bir işle... Uğraşmıyorum. Tamamen ona kapanıyorum. Üç aysa üç ay, beş aysa beş ay. Dedim ki yüksek topukları yazıyorum. Altı ay boyunca neredeyse başka hiçbir şey ilgilenmeden, bakmadan bitmekte olan o kitaba. Yeniden giyiniyorum, karakteri giyiniyorum, kitabı giyiniyorum. Onun fa fanusunu hapsediyorum kendime. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim, kaba bir benzetme belki ama eğlenceli buluyorum bu benzetmeyi. Başlarda poligamik bir ilişkim var hmm. ama bir noktadan sonra monogamik bir ilişkiye dönüşüyor <gülüyor> ee, ve onu evden uğurlayana kadar tek eşli bir hayat sürüyorum. Hmm. Ee, evet e, yine bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce bugün ne çalmak istersiniz? Gene bir Türk musik ise eseri olsun. Kadından Kentler kitabımın Ankara odaklı öyküsü. Burası Ankara İlli Radyosu'nda birçok eser sayarım ama Mediha Demirkıran'dan bir şarkı seçelim çünkü deneme kitaplarının birinde de yıllar sonra Demir Demirkıran'ın şarkılarını toplayan bir albüm için bir kartonet yazısı yazmıştım. Aynı zamanda onu da anmak mümkün olsun. Mazi'yi düşündüm de yoruldum. aslında bahsetmiştik ilk programda da sizin metinlerinizin e, birbirleriyle konuşmasından hı hı. hoşlandığınızı bunun bir şey olduğunu biraz böyle hem birbirleriyle konuşuyorlar ama izler bırakmak. Ben bir takım Hı -hı. böyle metinlerinizde kendi metinlerinizden izler Hı -hı. E, bıraktığınızı mesela düşündüm. İşte Çador'da, Üç Aynalı kırk odada, Kadından Hı -hı. Kentler'de, Cenk hikayeleri. Tabii bunlar benim görebildiklerim muhtemelen daha bir sürü orada hani benim göremediğim, belki zamanla göreceğim e, başka oyunlar Hı -hı. da vardır. Bu izler bırakmak metinlerde... Ee, ...mesela şeyde vardı... E, ...sanırım yine hep üç ayna kırk odadan gidiyorum ama... ...orada hani şey diyordu bir konuşmalarda... ...işte beş yaşında... ...bir kız zaten kadın olur hani şey olarak... ...sonra biz yüksek topuklarda Tuğde ile tanışıyoruz... Hmm. ...işte ondan sonra... E, ...yine... ...Omayra şairin romanında... ...mesela en son ortaya yine Omayra'yı... ...işte bu sefer hmm. bir erkeğin efsanesi diye... ...aralarındaki konuşmalarda geçiyordu... ...bu izler bırakmak... ...yani kendi metinlerinize... Bu biraz sizin bir takım... ...yani söyleşilerinizde de hani... ...şimdiki konuşmamızda da bu bellek... ...biriktirmek hmm. ve hani... ...aynı anda birçok şeyle uğraşmak... ...meselesi, hani bu... ...metinlerin belleğini oluşturmak gibi bir şey mi? Galiba, Hı -hı. bir de şey... E, ...tortu, yani... Hı, tortu. ...her şeyde bilerek yapmıyorsun... Hı -hı. ...bazen kafanın işleyiş biçimi... ...bunu getiriyor beraberinde, bazen de... ...mesela şimdi dokuz anahtarlı... ...kırk odada... E, 8 öyküsü tamamen bitmiş bir kitaptan söz ediyorum. Hı -hı. Ee, kitapta sekizinci sırada yer alacak olan öykü yazıyorum şimdilerde. Hı -hı. Ee, bir yer geliyor, Hı -hı. seni önceki kitaplara çağırıyor, bulduğun Hı -hı. şey çağırıyor. Hah, evet yani bak çağırma. burada şık duracak, güzel duracak. Bir de 40 oda zaten kendi içinde, 40 masaldan oluşacağı için Hı -hı. böyle bir şeyi kaldırıyor. Hı hı. şimdi burada illa bir şey gönderme yapacağım diye zorladığınız anda o düşer üstü tutmaz orada hı hı. Ee, yakışması uygun olması hı hı. sırasının gelmesi gerekiyor hı hı. ay dur şurada şöyle bir gönderme hı hı. yapayım şurada bilmem ne yapayım bu o, her şeyde olduğu gibi otantik olduğu zaman yakıştığı zaman gerektiği hı hı. zaman ve organik olduğu zaman hı hı. kıymetli hı hı. bir şey evet. ee, burada da mesela bir yer geldi bu ee, Horhor'da bir eskici dükkanında, üç anelik odanın aynalı pastanesinde, Aliye'nin orada burada kaybetti eşyalar... Hı hı, orada mı çıkıyor? Orada çıkacak. Aa, ne kadar güzel. Şimdi, ben de merak ediyordum. O, <gülüyor> olacak diye, o eşyaları... Dünya kadar hakkında <gülüyor> olan bir şey değildi mesela bu. Ama burada şey de güzel. Hı hı. Yani çok da yeri geldi. Çünkü muhtemelen o anda dükkanda hı hı. arkadaşın da eline bakan, Hmm. kişi de e, tekrar bir türlü lambaya geri sokulamayan Alaaddin'in lambasındaki cin. Oh, çok hoş. Aksaray'da Hor çarşısında karşımız açık <gülüyor> ama metnin gereği olduğu hmm. zaman e, hani e, bir masal kipi belki sizin e, e, verdiğiniz örnekten al çıkarsak çıkarsak e, ben de arkamda ekmek kırıntıları bırakıyorum Kırıntı Hazelle kırıntılar. Gretel gibi. Evet. Ama bu çok önemli. Yani metinsel bir bellek yaratmak. Mesela bu ben hani kibrit çöplerini okurken birden işte o şey sahaf çıktı karşıma. Çadırdaki hmm. sahaf. Benzer bir, şey. bir sahaf. Ha, evet. Benzer bir sahaf. Ama okura ha. düşündürmesini istiyorum ha, evet, onu. Yani ve... bu da benim keyfim. Evet, ama bu çok hoş yani. Göz kırpıyordun. Evet göz kırpmak çünkü e, yani metinlerin kendi belleğini oluşturması ve hani o sizin dediğiniz ekmek kırıntılarıyla Hı -hı. Hani bir, bir şekilde okurla özel bir ilişkide kurmak o. Yani evet, evet konuşuyoruz zaten hani bir alışveriş biraz önce sizin söylediğiniz Şimdi şey. Şimdi şöyle gibi. söyleyeyim biz, ya sizi güçlendirecek Hı -hı. bir örnek Şair romanını yazarken. ...bazı şeyler kullandım. Mesela yani onun arkasındaki atölye çok kalabalık bir atölyeydi. Hmm. Çok okumalar vardı. Orada şunu önemsiyorum. hayatında ilk defa Murat Hanmogan okumuş bir okur. Hmm. şahin romanını okuyor olsun. Benim yaptığım göndermeler, metin içi göndermeler, şakalar, göz kırpmalar ...ne derseniz deyin. Hmm. Onların büyük bir kısmına vakıf olmayabilir. Ama onu okumasında... ...onları bilmiyor olması bir engel teşkil etsin istemem. Hı -hı. Aynı hazda aynı keyfi alsın. Ama... E, ...şimdi belki de bambaşka bir konu başlığı bu. Günümüzdeki kitap okurluğunun yeni bir boyutu var. Entelektüel haz. Daha önceki okumaları... ...kendi belleği, okur belleğinde birikmiş olan bazı şeylere... ...gönderdiğiniz zaman... ...bir tık attığınız zaman okur oradan... Hı -hı. Ayrı bir keyif alıyor. Metinde hiçbir şey eksilmiyor. Hı -hı. Yani bilmiyorsa bilmiyor. Evet. Diyelim ki Hı -hı. nedir? Ee, Bendak, Şahin'in zamanında yıllar sonra, 50 yıl sonra ülkesine anakaraya döndüğünde e, diğer ana gezerken çeşitli kentlerden sözler. Evet. Gezdiği kentlerden sözler. Ben orada bir sürü isim sayarım. Hı -hı. Kent isimi sayarım. Ee, sıradan bir okur. O kentlerin benim uydurduğumu düşünebilir. Çünkü o kitapta benim uydurduğum çok şey var. Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. haksız sayılmaz. Hı -hı. Zaten bir sürü şey uydurmuş. Bunlar da uydurmuş. Hı -hı. Ama eğer Italo Calvino'nun görünmez kentlerini Hı -hı. okuduysa Italo Calvino'nun o saydığı kentler olduğunu görür. Hı -hı. Orada e, Calvino okuruyla Hı -hı. görünmez kentler kitabıyla çok kısa bir göz kırpma anıdır o. Hı -hı. Bir şey eksiltmez. Ama ee, bilenler için yeni bir entelektüel has katmanı Katman, katar. Evet. Yani gene şair romandan bir örnek vereyim. Metin için gerçeklik çok önemli. Ben başka bir gezegende geçen bir roman yazıyorum. Hı hı. Ve orada sallardan söz ediyorum. Deniz tuzuna dayanıklı olan e, sallardaki bağlantıları üç tane ağacın lifinden elde ediyorlar. Bunlar ...benim araştırmalarımda öğrendiğim bilgiler... Hı -hı. ...bayağı ders çalışı gibi Hı -hı. çalışıyorum. Ee, bir de... ...tatlı sularda yüzen Hı -hı. sallar var. Onlar için... E, ...daha yumuşak... ...şeyler, bağlar. Söz konusu olabilir. Çünkü tuzlu değil. Hı -hı. E, zamanla tuz o lifleri çözüp... ...sandalı bir arada tutan... ...tomrukları dağıtacak değil. Hı -hı. Şimdi çalışırken... ...karşıma çıkan üç tane ağacın lifi var. Bunlar e, tuzlu sularda... ...denizlerde... Ki sallar için bir tanesi okaliptuz ağacından hmm. e, bir tanesi muz ağacından bir, bir de Hindistan cevizinden hmm. bunu ben böyle yazdığım anda okur tak diye durur niye Hindistan başka gezegende geçiyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama bilgiyi kullanmak istiyorum Evet. ama Hindistan diyemem. Hmm. <gülüyor> uzak kara cevizi diye bir ağaç <gülüyor> uydurdum. Yani Hı -hı. çünkü Hindistan'da bir Hı -hı. uzak şehitiniz. Şimdi bu benim e, saygı duyacağım bir okura, dikkatli bir okura. Hı -hı. Gösterdiğim saygı aynı zamanda. Metin içi gerçeklik, Hı -hı. bilgiler doğru. Hı -hı. Adeta bir National Geographic Hı -hı. dergisiyle okuyorsun. Öte yandan da orada Hindistan dememen gerekiyor. Hı -hı. Ben bu aynı dikkati şeyde gösteririm... çeviri kitaplarda. Bir dönem hatırlarsanız Çilek diye 40 evet, kitaplık bir dizi evet, koleksiyon Hı. yönetirken çevirmenlerden rica etmiştim. Ee, Amerika'da geçen, İngiltere'de geçen bir öyküde ne olur bana Beyoğlu taşı, Arnavut kaldırım, Manisa halalesi demeyin. Başıma taş düşmüş gibi oluyorum. Yani elin Fransızı niye Arnavut kaldırır mı desin? İşte parke taşı dediğin zaman da olur. Ya da işte anemon zaten çok yaygın kullanılıyor. Manisa halalesi dediğin zaman elin Alman'ı niye Manisa halalesi desin? Buralarda yerleştirme ile çevirme arasındaki beni ha. rahatsız eden bir iç gerçeklik farkı vardır. Evet. Bu dikkatleri kendi çalışmalarımda da e, çok birinci planda tutuyorum. Hani bir karakter yaratıyorsan, demin de geçen program içinde söz hı. etmiştim. İşte yaşı, sınıfı, dili, hı hı. O, o söylemi, o diskuru çok çok önemli. Burada gene tiyatroluktan gelme bir şey. Çünkü bir oyuncu bir karakteri canlandırırken en çok bu soruları sorar. Hı. Yani... ...bu kadın, anlattığın kadın... ...bu lafı bilmez, hmm. böyle davranmaz... ...böyle etmez... Ee, ...bazı kitaplarımı yazarken... ...daha doğrusu bazı kitaplarım için özel okurlarım vardır... ...rica hmm. ederim, bir bakar mısınız, hmm. okur musunuz diye... ...yüksek topukları... ...bir... ...kadın psikiyatriste hmm. ...ve bir kadın oyuncu, bir aktristi okuttum... Hmm. ...çünkü başkalarının... ...dikkatinden geç, kaçabilecek olan şey... ...onların o... ...zalim mesleki süzgeçlerinden yani. geçmez... O kadın o küpeyi takmaz, o eteği giymez gibi bir eleştiri beni durdurur. Ben dersimi çalışırım. Mutfak oyununu yazarken e, lokanta işleten iki e, kadın arkadaşımı okuttum. Bakın ben dersimi çalıştım ama insanlık hali gözünden evet. kaçar bir, bir şey oluyor. Bir hata etmiş miyim, bir kusur etmiş miyim? Ne olur bir bakın. Kitap çıkmadan önce mutlaka görücüye çıkartırım. Çok güzel. Maalesef ikinci programımızın da Elinize. sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün neyle veda edelim okurlarımıza? Çador'un girişiyle. Çador benim çok sevdiğim bir kısa roman, bir novella. Peki. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Çador. Birbirine umutsuzca benzeyen uzaktaki çıplak dağlar, Birbirinden renksiz alçak tepeler, Rüzgarın birbirine yakın boyda yığdığı dalgalı kum tepeleri ve bugüne kadar gördüğü her yeri aynı kayıtsızlıkla kavuran tozlu güneşe karşın ülkesine yaklaştığını, sınıra pek az kaldığını duyumsuyor akbar. Bunu yolun tanıdık işaretlerinden değil, kalbinin anısı kendinden bile uzaklaşmış kuytu derinliklerinden biliyor. Sıcak her ikisini de uyuşturmuş. Bir süredir hiç konuşmuyor, yolun, sıcağın, bir yaklaşıp bir uzaklaştıkları boş uçlarındaki çölün sesini dinliyorlar. Birbirlerine anlatacaklarını çabucak tüketmiş, yol uzadıkça da konuşma heveslerini yedirmişler. Çöl açıklarından esen acı sıcak, ısırıcı rüzgardan korunmak için sımsıkı kapadıkları camlara yapışmış kumların beneklediği görüntü, nereden geçtikleri ya da nereye gittikleri konusunda bir şey söylemiyor Akbar'a. Arkası açık Yolculuklarda yara almış Boyası farklı renklerle yamanmış Lastikleri iri dişli Yüksek eski bir araba bu Yol boyu defalarca durmak zorunda kalmışlar Kimi serindik yerlerde Güç tazelemişler Akbar şoförün alnından Koynuna kadar süzülen teri görünce Elini kendi yüzüne götürmeyi Akıl ediyor Bir süre sonra insan terini silmekten vazgeçer Bunu biliyor Üzeri süt beyazı ipliklerle beneklenmiş sarı ipekli sarığının ince serin kumaşıyla yüzünün ve başının terini alıp sarığına yeniden doluyor başına sıkılıyor. Elleriyle ovuşturarak sanki yüzünü tazeliyor.